صل علىك الله يا خير الورى جدد حبات الزمال واكثر صل علىك الله ما غيث السهول وبالجبال وبالقرى Ala el Muhammed'e ve Kıymetli dinleyenlerimiz, bir sahur vaktinde seherde daha Allah bizi celle celaluhu cem eyledi. Bir araya getirdi, topladı. Rabbimizin ayetlerinden, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden bahsetmek üzere büyük fırsatlar verildi bize. Şimdi bugün ölüp gömülenler ya da dün öldü bugün gömüldü bunlar bu fırsatı kaçırdılar. Daha dünyaya dönemezler. Şahı adıyla haramın alea cori ahlak nihal nömla irjou. Yani mevla bir toplumu veya bir ferdi helak ettiği vakitte, yani helak ölüm ölüme de helak denir. Hatayda helake kurtum. Eyvallah Allah mübarek resulü. <gülüyor> o adetebulü yani helake yani öldü demek orada. Ölüm insanı helak ediyor. Yani bitiriyor. Aslında bitmek gitmek değil. Aslında gerçek hayata kavuşmak ama kazananla kaybedeni hali bir değil. Şimdi bir insan şu kadar Allah diyebilir. Lalehalallah diyebilir. Terave kılabilir, tecavüt kılabilir. Hatim yapabilir, mukabele okuyabilir, yani oruç tutabilir mesela yaşıyorsa tutacak. Neler kazanabilir? Velakin şu gün gece aynı insanlar hakkında gelip geçmektedir. Bunlar zararına çalışmaktadır. Ve şu anda ölse çok yalvaracak. Ya... Bu gece ilk gecesi olanlar var. Bugün nice gömülenler var. Haberlerde duyuyorsunuz. Şu kadar ölü var, şu şuradan kalktı, bu buradan kılındı, şu şuraya gömüldü falan. Nasıl karşılandı acaba? kabri nur mu oldu, nar mı oldu? Ateş mi doldu? Melekler ne surette geldi acaba? Güzel surette mi geldi? Korkunç vaziyette mi geldi? <gül> Bukhari hadisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzü görünüyor. Bu adam hakkında ne dersin diye soruluyor. Aynı sağlığındaki gibi Efendimizin sureti getiriliyor kabirde. Şimdi hadisleri inkar eden, teravihleri inkar eden, camilere, cemaatlere düşmanlık eden, Allah Resulü'nün dinini tehrif eden, değiştirmeye çalışan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetibarını takdir etmeyen, Allah katındaki değerini açıklamayan, bir insan, bilmeyen bir insan veya bildiği halde bile bile inkar eden hacı, hoca, nasıl diyebilir ki bu benim peygamberimdir? Buna izin verilir mi yani? Mevla buna, bu benim peygamberimdir, iman ettiğim zattır, dedirtir mi tahmin ediyorsunuz? Asla! Biz yine ne kadar günahkar olsak da, düşsek de kalksak da, şu imanımızı bir şeye değişmeyiz yani. Şu ehl-i sünnet itikadı var ya. Çok büyük bir iştir. Onun seni dedim, seni sevenlerin olması mühim değil. Kimlerin sevdiği mühim değil. Seni salihler mi seviyor, İyi insanlar mı seviyor, kim seviyor? Bak şimdi cenazelerde görüyorsunuz. Cenazelerde kimler var? Adamın cenazesi, adam hoca, ölmüş gitmiş, Adamın cenazesinde beş vakit namaz kılan bir kişi yok. Ne kadar solcu, komünist, efendim, şucu, bucu varsa cenazede. Ya bu adam Kuran ehli hafız, hoca, meal yazmış, bilmem bu kadar sene konuşma yapmış falan filan. E niye cenazesinde bir tane namazlı adam yok? Ya... Onun için, işte cemaati var, tabi binde bir eli sünnet alimlerinin Cenazeleri nerede? Ahmet Ünlü Hanbel Hazretleri ne buyururdu? Bizimle düşmanlarımız arasındaki, ehli bidat arasındaki fark cenaze günlerinde çıkar. Ahmet Ünlü Hanbel'in bu sözü. Hapishane mektuplarında yazmışım. Kaynağını da verdim kitaptan. Cenaze günlerine çıkar. Ahmet Ünlü Hanbel'in cenazesinde bir milyon kişi vardı. Bağdat yıkıldı. i̇mam Abdülkadir Geylani ona keza bu Hanife ona keza bütün el alimlerin cenazelerinde yüz binler olur. Milyonlar olabilir. Tükenirler kapanır hep. Resmi değil. Bütün Müslümanlar iştirak eder. Dünya kadar kitaplarda okuyorum. Yani alimlerin vefatları hakkındaki bilgilerde bütün Şam'da hayat durdu, Mekke'de hayat durdu mesela. Böyleydi alimler Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri görmüyor musun? Kabe'de kılındı. Oradan mezara giderken bütün Mekke, Cennetül Mahalâ'daki Hatice annemizin yanına gömülene kadar ta diyor biz defne defnediyoruz ta Kabe'den millet yeni çıkıyor. İzdi Bir de aniden de hemen vefat etti. Aniden de gömüldü. Dünyanın birçok yerine biz bile gidecektik. yani Yetişemeyeceğiz diye gidemedik. Çünkü vize almak lazım falan. Yetişemedik. İşte ehli, ehli sünnet böyle der ehl Şünet'in alimleri böyle şereflidir, böyle izzetlidir. Hayatları da mematları da, ölüleri de, dirileri de böyledir. ehl bir Bidat'a bakıyorsun, hayatlarında da bir tane selam veren yok. Nasılsın diyen yok. Geçen rastladıkça bir Ehl-i bir uçağa düştük. Bidat ehlinin başıyla Türkiye'deki kaderi inkar edenler. Bir kişi ne dua isteyen rastlamışlar. Arkadaşlar gördüklerini anlatıyorlar. Ne bir kişi selam vermiş, ne bir kişi nasılsın hocam demişler ne bizden resim çektirmekten uçağa kaçıracağız. Milleti de kıramıyoruz yani. E niye bizi seviyorlar? Para mı dağıtıyoruz, şeker mi dağıtıyoruz yani? Ehli sünnet itikadı. Nasıl ki dünyada faydası var, ahirette de faydası var. Ben inanıyorum ki bu itikat bizi kurtarır. Ama elimizde noksanlık var. Ama kaderi inkar edeni görünce, efendim, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden adamları görünce profesörler bilmem ne demiş o bir tane profesör işte o imsak saatlerini değiştiren Hazreti Bayındır mı demiş peygamber gelse demiş şimdi bana sakalını verse demiş çöpe atarım demiş ya bir de peygamber verse diyor ya hani acaba onun sakalı mı diye tereddüt ederim demiyor bu kendi verse diyor çöpe atarım diyor bu nasıl bir hakarettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Canından çok sevmen gereken bir zatı. Ona, onu sevmeden yine imanın olmaz ya. Onu sakalı çenesinde bitmiş mübarek tüy ya. Sahabeye giren, burnundan çıkan, ağzından çıkan, yere düşürmüyorlardı, düzenlenesini siliyorlardı sahabe. Sen çöpe ne atarsın, Resulullah'ın parçasını? Sallallahu aleyhi ve sellem. Durum bu. Onun için Rabbi esirleri alınmış. Yüzlerinden meymenet alınmış. İnsanlar içinde kabulleri, makbuliyetleri, itibarları alınmış. 13'ün Allah Resulü'nü sevmesen Allah sana Müslümanları sevdirir mi? Cenazene kaç kişi gelecek? Ehl-i Sünnet alimlere on binler, yüz binler geliyor. Sen cenazene kaç kişi gelecek? Bizim Hızır Efendi cenazesinde iki yüz elli bin kişi vardı. Bayram Efendi'nin ona keza mezarlıklar insan almadı ya. Benim annemin cenazesinde bile almadı gitti. Kaç cami dolusu cemaat oldu ya. İtikadlı kadınıydı, aşık idi. Yani şimdi burada senelerce ilim adamlığı yapmış, kitap yazmış, şudur, bütün televizyonlar konuşuyor çare vs. Bir avuç cemaat yok. Cemaata gelenlerden de bir tane beş vakit namaz kılan bulamazsın. Çünkü durum vaziyet belli yani. İlk sıra, ikinci sıra, hepsi belli. Sen nasıl, işte seni, işte seveni var falan falan. Seveninin var olması mühim değil Allah'ın dinde. Sevenlerinin kim olduğu mühim? Seni salihler mi seviyor acaba? Yoksa talihler mi seviyor? Yani iyiler mi kötüler mi? Cenazene gelenler saidlerse sen de saidsin. Cenazene gelenler şakilerse sen de şakıysın. Çünkü neden? Cins içinse der? Dünyada kimlerle beraber olursan ahirette onlarla aşırı olursun. Elmer muamene habbe kişi sevdiğiyle beraber olacak. E seni bir tane ehl sünnet Müslüman sevmemiş Nasıl olacak? Kaç üniversite bitirsen, profesör olsan, kaç tane master doktora yapsan, kaç tane efendim ödül alsan, kabirde kurtarım arkadaş. arkadaşlar? Mahşerde fayda eder mi? Peygamberler bile beni kurtar bir şey, başka bir şey istemem dediği günde, itikadın bozuk olduktan sonra, kim seni tarafına bakar ya? Şimdi Münker Nekir hangi surette geldi acaba? Bu hakkında ne dersin sorusuna ne cevap verebildiler acaba? Bunları düşünmeden edemiyorum. Kendi akıbetimi düşünüyorum da onun için. İşte dünya bitti bir anda. Forslar, itibarlar, hocamlar, hacimlar, profesör etiketler, alkışlar, şak şak şaklar bitti bir anda. 28 Şubat'ın ee, zaten Ağları paşaları öldü gittiler çoğu yerde O zaman da sana itibar verenler de Allah'a ne cevap verdiler Bu kadar millete zulmetle. O zaman da en popüler hoca En aydın adam Efendim Fayda var mı ahirette şimdi Ah ahiretten bir Canlı yan yapabilsek yani Bir canlı yan yapabilsek Kabirdekiler Ruhları ölmedi. Ruhları diri. Ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda. Bu kadar şey. Dün burada yastıkta yatak beğenmiyor, yastık beğenmiyor. Yarın toprakta. Ama ya cennette ya cehennemde. Bu kadar bu iş kolay ve kısa. Zaten hani o defnini de bekliyor. Bazı gün cenaze iki gün bekletiyorlar. Çarşamba ölüyor, cuma gömüyorlar. Mesela bu, bunlar mühim değil. Çünkü ruh çıktıktan sonra yeri belli zaten. Bu artık ya iyi tarafına adamı ya kötü tarafı Melekler aldı onu. Ya rahmet melekleri aldı onu ya azap melekleri aldı onu. O Tabii, "Sual cevap." Ya arkadaş, bir adam Müslümansa sual cevabı, gavur sual cevap mı olur ya? Camilere Allah'ın belası diyen, namaza Allah'ın belası diyen adamın sual cevabı mı olur? Kusura bakmayın ya. Namaz yok, bilmem ne yok, üç vakit açık kıl. Bu kadar İslam'la oynayan insana sual cevap mı? Olur? Kusura bakma. Sual cevap kim olur? Sual cevap Müslümanlar olur. Hesap kitap Müslümanlar olur. Ne buyuruyor Mevla Teala Estağfirullah Onlar benim ayetlerimi alaya aldılar. Elçilerimi, Resullerimi maskaraya çevirmeye çalıştılar. Yani İslam'la dalga geçtiler. Biz onlar için kıyamet günü vezin, mizan dikmeyeceğiz. Yani terazi kurmayacağız. Niye terazi kurmayacağız? Çünkü terazi iki kefesi olan için kurulur. Ama bir adamın tek seyyatı varsa hepsi kötülük. Hiç hasenesi cevabı yoksa buna terazi ne hacet? Karşı tarafta bir şey yok ki. Tek taraflı neyi tartacağız? Biz onlara işte mizanı yoksa hesabı kitabı yok demektir. Bu demek ki suali cevabı yok. Niye suali cevabı yok? Ya adam zaten inkar etmiş. Kur'an'la alay etmiş. İslam'ı Dalga geçirmiş. Hoca olsan olur, hacı olsan olur, hafız olsan olur. Gümbürdü cehenneme derdi Efendi Hazretleri. Cehenneme cümara. Adam atacaklar cehenneme. Yani ona daha sen Allah peygamberin kim, Rabbin kim? Papaza sorarlar mı Rabbin kim? Hahama sorarlar mı? Bunlara da sormayacaklar. Onun için ya cenneti ya cehennemi. Ya kazandık ya kaybettik. Şu anlar bizim için çok önemli şu dakikalar. Mevlane yaptığına bak. Şu anda kazanalım diyorum. Bak ölüp gömülenlerden ibret alarım diyorum. Gözümüzün önünde adam dün konuşan bugün yok. Televizyonlarda akşam kesen adamlar şimdi yok. Bir anda gidiyor kaç tane gitti bu hafta geçen hafta. Sen neye itibar ediyorsun sen? Yokuk bir dizi ya. Kazanma bak kardeşim. bir sermaye verdiler sana. Bunu katlayarak, ilerleterek cennetine, cemalinle, Mevla'nın müşerref olman için. Bunu oraya kullan bu sermayeyi. Sen niye cenneme kullanıyorsun? Cennete amelsiz, zikirsiz, ibadetsiz, takvatsiz, hele başta imansız, ehli sünnete itikadı olmayanın cennete girmesi mümkün mü? Ya? Sen nereye giriyorsun ya? Nereye giriyorsun? Baban çiftliği mi burası? Kanarya Sevenler derneği var orada. Kapısından geçiyorsun. Orada yazmış bakıyorsun. Üye olmayanlar giremez. Sanki para verseler girmem de. Üye olmayanlar giremez diyor. E sen cennete üye misin? Üyelik formunu doldurdun mu? Nerede? Dünyada. Namazla, avruçla, zikirle, ibadetle, haramlardan sakınmakla üyelik formu dolduruluyor burada. Sana davetiye gönderdiler Kur'an. Uydun mu Kur'an? Olmaz. Cennete gireceksin. Nasıl? Sana davetiye sorarlar. Özel yerlere girerken kartınızı görebilir miyiz? Davetiyeci görebilir miyiz derler. Havabam çiftliği mi burası? Ondan sonra daveti gösterirse buyurun efendim derler. Davetiyeni gösteremezse ne işin var burada derler Sokmazlar. Güvenlik tedbirleri olur öyle yerlerde. Cumhurbaşkanının davetine nasıl gideceksin başbakan? Davetiyen hiç bilmem ne ses. bir ağanın bir paşanın. Nasıl gideceksin? Mevla sana Kur'an'ı gönder. İsteyen Kur'an'ı alsın böyle. Aa zengin adam Kur'an'la amel etmedi. Davetiyeyi alıp getiremiyor Mevla'ya. Kur'ansız gelmiş. Mevla burada sen kitapsızsın ya Kur'ansızsın. Benim gönderdim davetiyeyi ne yaptın? Zayi etti. E, zayi etti. ise davetiyesiz ben seni nasıl alacağım? Ama adam yemeğe soğanı yok. giyme çarığı yok. Gariban, derviş. Ama Kur'an davetiyesini almış. Bir de ahirete gitti Kur'an elinde. Kalbinde, Gönlünde. Mevla burdu var mı? Var ya Kur'an-ı Kerimle yaşadım, Kur'an-ı Kerimle öldüm, geldim sana ya Rabb. İmanla, Kur'anla. Hem Mevla Buyur gir cennet senin. 60 dünya kadar. Her tuğlası altından, gümüşten. İşte. Zengin buna denir. Kral buna denir. Ebedi hayata erişene denir. Yoksa burada birkaç gün yedin geçtin. 50 sene, 60 sene. Ortalama 60-70 arası bütün millet gidiyor. Bunun yani ben 50'yi geçtim. Bunun mantığı yok yani, bunun durdurağı dur, yok yani. Burada kazık çakma diye bir şey yok, kafana bunu yerleştir! Ahireti kazanmak zorundayız! Park yok, çadır yok. Hani ben cenneti kazanamadım madem, bana şurada bir parkta izin verin yatayım. Park yok. Ne parkı ya? فَرِكُوا cenneti ve وَفَرِكُوا فِي Bir fırka cennette, bir fırka cehennet. Fetret devri, peygamber kitap duymamış falan bunlar. Hayvanlar gibi toprak olur falan, o ayrı bir şey. Ama sana kitap geldi, peygamber geldi, vaazlar geldi. Burada televizyondan bağır, bağır, bağır, bağırıyor Ramazan girdi gireli, cennet var, cehennem var, ahiret var. Var sen. Biraz dön Allah'a da şu el sünnete dön. Ne bırakıyorsun? Kendini kurtaramayacak hocaların vaazlarını dinliyorsun. Kendini kurtaramayacak adamların. Ona vaaz denmezsin. İfsat. Kabir azabı yok diyenleri dinliyorsun. Mehmet okuyanları dinliyorsun. İslam oğullarını dinliyorsun. Aziz Bayındırları dinliyorsun. Yapma bunu ya. Yani vaaz dinleyerek adamı cehenneme götürürler. Esas tehlike de burası şimdi. Adam zaten içki, kumar, faiz, fuhuş. Hadi o gidiyor. E sen hoca dinliyorum derken cık, diyor sana ki üç vakit kıl. İmsak bir buçuk saat daha ye. Acayip bir şey ya. Milletin diniyle, imanıyla bu kadar oynandığı bir zaman ben görmedim ya duymadım ya. Yani. Böyle bir şey duymadım. Yani hatta inönü dönemi işte ezan yasaklandı dediler işte şu oldu bu oldu. Yaşlılarımız büyükler Anlatıyorlar ahırlarda gizlendik şurada saklandık. Okuduk okuttuk yakalandık. Polis basıyor. Şey, jandarma tabii köylere. Jandarma basıyordu. Yani bunları duyuyoruz Karadeniz'de çok. Dinledik yani. O dönemde bile bu kadar tehlike olmamıştı. Şu adam hocam aslında dini yasak ediyor. Ama dininle oynamıyor. Yani sen de gizli gizli doğsan bunu yapmaya çalışıyorsun. Hakiki dini biliyorsun. Ama şimdi ne oldu? Şimdi din serbest. Özgürlük var. 15 senedir Müslümanlar efendim namaz kılanlar, abdest alanlar iktidarda falan bundan dolayı baş örtü sorunu çözüldü. Şu çözüldü, bu çözüldü derken büyük bir ilahiyatlar ve imam hatipler sorunuyla karşı karşıya kaldık. Adam Caferili birinci bezep yazıyor kitabında milliyet. Yok birinci mezhep değil, beş, dördüncü mezhepten sonra 5. de yok. Bu hak değil batıl. Bu nasıl çocuğa kutuyorsun? Yok teravih 8 rekat. Yok farzları kılmasan kazası yok, cezası yok. Yok efendim kader yok, alın yazısı yok. Yok efendim her şey kendi kendine olur. Allah ileriyi bilmez. Haşa ve kelle. Ne Allah'ın sıfatı kaldı. Ne Allah-u Teala'nın ismi şerifleri kaldı. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları kaldı. Böyle hakaretli bir zaman ben görmedim. Ha evvelce dini yasak ettiler ama dinimizle oynamadılar. Şimdi ne oldu? Dini serbest ettik adı altında. Din göğe serbest. Ama televizyonlara çıkan adamların konuk edilen adamların süzgeci yok. Sansürü yok. İmtihanı yok. İsteyen istediğini çıkarıyor. İsteyen İstediğin din adına konuşuyor. Adam ilahiyatçı da değil. Felsefeci o da din adına konuşuyor. Adam edebiyatçı. O Muhammed Nurdoğan var bilmem ne. İki ibare okuyamaz. Adam Arapçacı değil. Bir şey değil. O adam din adına bütün helal aram dümdüz Millet kaldı bunların eline kurtar ya Rabbelalim. Siz de aklınızı başınıza toplayın. Cennete girmek, cenneti kazanmak basit bir şey değil. Doğru inanacaksın, doğru amel edeceksin. Zaten doğru inanmayanın, doğru bilmeyenin, doğru amel etmesi düşünülemez. Salih amel olması için ilmi hali, fıkıhı bilmeye bağlı. Bunun da faydalı olması için itikadın düzgün. Ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine göre tahsih edilmesi gerekir. Mektubatta buyurduğu üzere İmam-ı Rabbim Hazretleri. En başta bunun üzerine duruyor. Yoksa tarikata girdin, zikir yaptın, uçtun, kaçtın, Allah bunlara bakmaz. Bunların hiç itibarı yoktur. İtikadını düzeltmeyen adamdan evliya olmaz. Eşkıya olur. Keramet gösterse şeytan istidracı olur. Allah'ın kerameti olmaz. Yani keramet gibi gösterse demek istiyorum. Bir de baktın, denizin üzerinde yürü. E ama adam namazı düzgün değil. Haramlardan sakınmıyor. Bu adam denizde yürüyse bana ne ya? Siz niye aldanıyorsunuz insanların bal dudaklarına ya? Öyle ayet adresi okuyor numaralarına bunların. Ayet adresi okuyor mana yanlış veriyor size ya. Siz Arapçanız yok, ilminiz yok. Kandırıyorlar sizi kardeşlerim. Yapmayın sakın asla Eğer üstüne dolduğu ittifaklı kesin olmayan bir insan dinlemeyin ya. Bu imanımızı yoldan bulduk arkadaşlar. Bak mezara ineceğiz. Millet bu gece mezarda ilk gecesi. Ne cevap verdiler? Biz biz ahirete perişan olur. Onu dinledim, bunu dinledim. Ona uydum, buna uydum. Mevla bunlara bakmaz. Ben sana hakkı indirdim Allah buyurdu. Sen niye batıl uydun? Bu kadar zor mu bu iş ya? Tabii Müslümanların, e, hocalarının, ehl-i alimlerinin gevşekliği var. Reddiyeleri güzel yapmadılar. Milleti uyarmıyorlar, duyurmuyorlar. Ekranlara daha fazla işte işgal etmiyorlar. Tabii diğer kanallarda adamına göre çıkarıyor. El-üsne-i aramıyor. O da ayrı bir dava. Ama Müslümanlar... çok zengin, güçlü vakıfları, dernekleri var el üsne Bunlar çok daha güçlü edimi dergiler, reddiyeler, radyolar, televizyonlar kurarak bangır bangır bu milleti El-üsne-i'de Herkes benim kursum var, benim talebem var. Bir köşesine çekilmiş. Bizim tarikat şöyle, öbürü böyle. Biz çayımızı içeriz, çemaveri çayımızı döndürürüz. Ondan sonra zikir yaparız se sesli, sessiz, neyse. Hadi el-Fatiha çıkarız gideriz. Ama millet cehenneme gidiyor kardeşim sen. E onu da yap da bunu da yap yani. Bu işi de sadece birkaç kişinin sırtına yüklemeyin. Biz bu, bu işle yani memnunuz vazifemizden. Ama insanların e, itikatlarının bozuk olarak ölmesinden endişeliyiz. Korkuyoruz. Çünkü batıl ehli fazla konuşuyor yani. Şimdi biz cennet talibiz. Cennetin müşterisiyiz. Cennete gitmek istiyoruz. Bu ucuz değil. Bedava değil. Ucuz değil. Burada maddi imkanlar, infaklar destekler verilmesi lazım Ehl-i Sünnet alimlerine, Ehl-i Sünnet kurumlarına. infak şart. Çünkü infaksız Allah dini aziz olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yardım istedi yani. allah peygamberi ama yardım istedi dedi ki verin bir şeyler. Dedi. Ve o sahabenin yardımlarıyla o gazalar oldu, o cihatlar oldu. İslam de, de, dini Dünyaya yayıldı, hakim oldu. Bu böyle olmaz. Herkes köşesine çekilmiş vaziyette. Birileri uğraşsın. Nasıl olacak? Sen cennet istemiyorsun mu? E, cennet bedavim. Ondan sonra efendim... İbrahim İbn-i Adem Hazretleri hamama girecekti. Belk sultanıydı. Tacı tahtı bıraktı. Birkaç sohbette evvelce anlatmışım. Kıssatı çok his, hisselidir. Neticede fakir oldu. Yani dermiş oldu. Allah yoluna salik oldu. Büyük veli oldu. Hamama gelecekti. Ee, hamamcı dedi ki param var mı dedi bir dirhem. Yani o zaman parası dirhem. Bir dirhem dedi. İbrahim Cemazetleri de "Ah!" dedi düştü bayıldı. Allah Allah. Millet toplandı başına bu adam şimdi niye bayıldı falan. O zaman da çok meşhur değil İbrahim İbn Adem. Zaten kendi gizliyor. İsmi meşhur da. O zaman böyle resim interneti yok ki adam hemen herkes görsün. Ee, i̇smini duyuyorlar. Kendini görse bile hadi git işine yalan konuşuyorsun diyorlar. ve da sen ben İbrahim ne i Edem'im sen O da der ki ben de Yahya Aleyhisselam'ım o zaman falan. Böyle manyak, manyak manyak konuşuyorlar yani. Tanımıyorlar yani. Tanımayınca da hakaret ediyorlar. E yani o da İbrahim i̇bn Edem zaten demez ki mübarek. Ya niye bayıldı acaba? Toplandılar başına. Toplanınca ayıldı birazdan. Hamamcı da acıdı ona dedi ya. Ya dedi paran yoksa bedava benden dedi gir dedi yani. Neyle ne, bayıldın dedi ya bu kadar önemli mi dedi yani. bir Yani canından iyi mi demeye getir. Dedi ki ben dedi niye bayıldım düştüm bağırdım biliyor musun? Hamam şeytanın evidir. Şeytanın evine bile parası sokmuyorlar. Rahmanın evine bedava girilir mi dedi. O ne anlıyor? Bunlar ne anlıyor? Şimdi adamın aklı fikri ahiret olduğu için hamam şeytanın evi para istiyorlar. Ya cennet Rahman'ın evi. Sana ne amel etmişsen etmişsin, ne inanmışsan inanmışsın, buyur gir cennete mi diyecekler zannediyorsun yani. Bu kadar basit. Ama şurası da bir gerçek. Cennet ucuz, cehennem pahalı. Onun için Mevla Teala indirmiş olduğu vahiylerinden birinde buyuruyor ki Yebne Adem, ey oğlu, Teşteril Teşteril nar büsemenin ve la teşteril cennete büsemenin rahis. Ben bunu e, eski vaazlarımda derdim. Kitapta görmemiştim. Kendi ağzıma gelirdi hikmetli olarak. Sonra şimdi bak kitapta gördüm. Hani benim bir lafım var. Cennet, ucuz, cehennem, pahalı falan. Eski sohbetlerimde çok geçer bu. Daha ben kaynağının yeri gördüm. Zaten ben ona ayet hadis istemedim biliyorsunuz o zaman. Kendi lafımda. Ama bak şimdi kaynağını gördüm. Tabii insan el sünnet üzere itikadı, düzgün, niyeti iyi olursa Allah da ilham eder. Bazı şeyleri sonra bakıyorsun hakikaten. Benim konuştuğum gibi diyorsun kitapta görünce insan seviniyor. Ama kitapta görmeden kaynak verilemez. Kaynak verilemeyince de şu zatın sözüdür, bu zatın haberidir denilemez. Ama içine gelebilir vazedenin de konuşma usulü bu vardı. Usulü vardı. Onun için ne buyuruyor Mevla? Sen diyorum çok pahalı paralar veriyorsun. Çok pahalı meblağlarla ateşi satın alıyorsun. Ama ucuz bir meblağ ile Cenneti satın almıyor. Yani tercemesi tıpatıp bu. Hani bunu Ebu'l-i Semerkand'e açmış. Şer etmiş. Nasıl şer etmiş? Diyor ki bunun izahı şöyle yapılabilir diyor. Adam yani o zamanki paralar konuşalım, 100 dirhem, 100 dinar. Dinar altın para, direm gümüş para. 100 dinarlık, 200 dinarlık ziyafet yapıyor. Buraya içkicileri, şarapçıları çağırıyor. Arkadaşlarının, kumarcı arkadaşlar var. Veya fuhuşçu arkadaşlar var. Karılar kızlar da çalıyor. Parti veriyorlar şimdi falan. Ondan sonra kim kimi aldıysa götürüyor otansistem otelde dağılıyorlar. Aşağıda kumar masalarında buluşuyorlar, iyi yolları Birisi de masrafları veriyor. Hadi bu gece benden. Kaç şişe şampanya bilmem ne. Bilmem. Bu adam şimdi ne yaptı? 200 altın verdi. Para verdi. Cehennemi satın aldı. Halbuki iki dirhem, bir dirhem gümüş parayla kaç tane somun alırdı? Kaç tane pide alırdı yani. Ucuz o zaman bir direme kaç tane fırın aldı. Gerçek ekmek ucuzdu. Şimdi de yine en ucuz ekmek yani. Ondan sonra bunları alsaydı diyor. Fakir fukarayı toplasaydı. İki diremle beraber cenneti satın alırdı. Şimdi o ekmek. Bir ekmek verse bir peynir verse bir fakirin karnı doyur. Ekmek bulamıyor var adam ekmeği bulduğu zaman taze ekmeyi. Elhamdülillah diyoruz sana ne kadar dua diyor ya. Nedir yani? Cenneti almak çok mu pahalı? Bak iyi niyet, salih amel. Bir dirhem cenneti aldı. Bu ne yaptı? 200 dinar, 300 dinar altın paralar, işte milyon dolarlar, masraflar cehenneme aldı. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Gidenlerin akıbetini görüyoruz. Hiçbir şey götüremediler ya. Kefenin cebi yok. Hepsi burada kaldı. Cennetin kapısında evliya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de geliyor bu. Miraç gecesi cennete girdi. Cennetin kapısında ne yazılı buldum. Ne yaptıysak onu bulduk. Dünyadan ahirete ne gönderdik? Hayır kurumlarına, talebeye, ilim talebesine, Kur'an sünnet okuyanlara, hafızlık yapanlara, Arapça okuyanlara, medrese okuyanlara, el sünnete hizmet eden alimlere, hizmetlerin devamı ve bekası için hangi kuruş harcadık? El-i sünnetin sesi gür çıksın. El-i sünnetin alimlerin yazıları, makaleleri, sohbetleri ulaşsın bütün dünyaya. Bu hususta ne yaptık? Herkes hesabına düşeni yapsın. Bu el-i sünnetin sesi nasıl daha gür çıkacak? Nasıl her yere ulaşacak? Her eve ocağa girecek. Desteksiz olacak hiçbir şey. Yaptıklarımızı bulduk. Neler yolladıysak, ahirete önceden hesaba geçirdiysek kâr ettik. Hasırname akleft. Geride ne bıraktık? Mal, mülk, daireler, evler, apartman, hepsi hepsinden zarar ettik. Çoluk çocuğa kaldı, belki de düşmanlara kaldı. Seni sevmeyen hasetçilere, fesatçılara kaldı. Onlar da yiyecek, içecekler, günah edecekler. O paralarında, onların da yaptığı günahlar sana yazılacak. İmkan verdin, parayı onlara bıraktın diye. Geri de bıraktıklarını, hepsi zarara girdi. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Mutlaka cenneti kazanmak için malımızla, canımızla cihad edeceğiz. Cihat gayret demektir. Bugünün cihadı vaz etmektir. İyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Şimdi sen kime bu vaazlığı ulaştırırsan, şu saatte kime mesaj attın, kime telefon açtın, sohbet başladı, bir ayet bir hadis duyalım. Ha, işte onların bütün hidayetinin, hayra delaletinin sevabı sana gelecek. Mübarek adam. Yap bir şey de ahirete gönder ya. Bir iyilik yap insanlara ya. Bak cennete gidecek yolları anlatacağım. Bir kısa aradan sonra, cennet ehlinin yüzüklerinde, ve on parmağında on yüzükte neler yazıyor Bunları anlatacağım Hidayeti anlatacağım Milleti sohbet geri koymayın Aman Allah rızası için davet edin Tebliğ edin Ulaştırın Bir kişiye ulaştırdınız işte yaptığın amelden kar ettik diyeceksin Yüzünü hak edecek o amel inşallah Allah Teala hayırlara anahtar eylesin Şerlere çili eylesin Cümlemizi bu yolda hadim eylesin Hizmetlerimizi kabul eylesin Kısa bir ara verelim ve ondan sonra Allah'ım bizi yine hayırda, sohbette, derste cem eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve ve ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve Birinci bölümde hasbihal ettiğimiz üzere biz mutlaka cenneti kazanmak durumundayız ve Allah'ımızın huzuruna rızası kazanmış vaziyette çıkmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde kendimizi helak ederiz, cehenneme atarız. Ve Mevla'nın gazabıyla ve çetin azabıyla karşılaşırız. İşin özeti bu. Onun için cennet ehlinin nimetlerinden biraz anlattık. Tabi tümünü anlatamadık. Efendim e, Ebu Nuaym İspahani büyük muhaddis onun e, Sufetül Cennet ve nimetlerinin sıfatı hakkında kitapları var. Yani başka alimlerin de var. Öyle olsa birkaç yani ciltlik kitap belki aylarca sürecek bir şey çıkar. Ders çıkar. Sırf cennetin sıfatı ve nimetleri ve cennet ehli. Cennet ehlinin yaşantıları hakkında ara ara bazılarda temas ediliyor. Sohbetlerde geçiyor. Geçen derste kaldık da orada bir hadis-i şerif rivayet etmiştim. İbn Abbas radıyallahu teala anımadan rivayet etmiştim hadis-i şerifi. Belki birkaç gün araya girdi tabi hani e, cennet elinin işte ancak saçları var, kaşları var, kirpikleri var, geri kalan tüy tüs yok. Bir şeyler anlatmıştım. Hatırlamazlarım kuş gelir işte Allah'ın dostu ye beni der. Vesaire bu rivayet, hadis-i şerifi anlatırken efendim Ebu Naim sufet Cennet Cenne isimli eserinde de kaynağı var bunun. Sonra e, yine Ebu Naim hülyet Evliya isimli de var. İbni Ebi Davud'un El-Bağsü ve Nüşür diye bir kitabı var. Ebu Davud değil. Ebu Davud meşhur. Altı kitaptan. İbn-i Ebi'de oldu. Bu da ayrı bir zattır. Ee, onda kitabı var. El-Bas diye. Bütün bunlarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Şimdi <gülüyor> Cennet eğlinin parmaklarında 10 tane yüzük var. 10 parmakta yani her parmakta bir yüzük. 10 parmağında 10 maharet var derler. 10 evet parmağında 10 yüzük var. Bu yüzüklerin hepsinde Okuduğu çünkü cennette Arapça bilmeyen de Arapça bilecek. Yani dünyada Arapça bilmeyen de cennete gittiyse Türktür, Acem'dir, İngiliz'dir olabilir, ırkı ne olası olsun Müslüman olur, cennetlik olur. Cennete girdiği vakitte herkes otomatikman Arapça öğreniyor zaten. Cennet eğlinin kelamı Arapçadır, Konuşma Arapça. Onun için... Efendim ayetler yazılıyor, hadisler yazılıyor falan parmaklara e, sorun yok yani. Herkes onu anlıyor çünkü Arapça bildiği için. Ne acayip bir şey. Mevla bize dünyada cennet elinin kelamını bilmeyi nasip etti elhamdülillah. Arapça ile uğraşanların bu fazileti de var yani. Size de nasip eylesin. en nasıl olsa cennete gidince orada öğrenecekmişik Onun için burada hiç kursa gitme, medreseye gitme, uğraşma lücum yok falan ama... Bu saçma sapan bir görüştür. Neden? E cennette ibadet kalmıyor. Kur'an okuma kalmıyor. Namazda kıyam kırahat kalmıyor. E sen dünyada okurken manayı anlamıyorsun. Yani hafız bile olsan, Arapçasını bilmeyince yine manayı anlamıyorsun. E niye mahrum olasın? Yani dünyada o namaz kılarken, okuduğun ayetlerin, veya imam okurken, veya hatimle kıldırırken, veya neyse herhangi bir ayetten okurken, vamm Sureyi, sen onun manasını anlayarak huzur bulsaydın daha iyi değil miydi? Mesela e, efendim yani Kur'an tabi okumak illa Allah'a yaklaştırır. Ahmed bin Hanbel Hazretleri Mevla Teala'yı mana aleminde gördü. Dedi ya Rabbim sana manen yaklaşmaya çalışanlar sana yakınlaştıran amellerin en fazileti nedir? Mevla budu bir kelami ya Ahmet. Ey Ahmet, ancak benim kelamımla bana en çok yaklaşırlar. Ahmed Han bel hazretleri soruyor, bu Anlayarak mı, anlamayarak mı? Mevla ki bir bu bi Anlasa da anlamasa da. Yani buradan biraz kurtuluyorsunuz. Manayı bilmese de bana yaklaşır diyor. Manen yakılmaşır Kur'an tilaveti. Eftal ibadeti ümmet ümmetimin en üstün ibadeti kıraatül Kur'an. Nazaran bir de bakarak okuması daha da faziletti. Gözü de nasibini alıyor. Parmağıyla şöyle yaparsa parmağı da nasibini alıyor. Eli tutuyor, eli de nasibini alıyor. Bunların hepsi ahirette de mertebedir. Ve ibadet tasdifine giriyor. Onun için yani amma ve lakin. Şimdi sana namazda huzur ve huşu emredilmiş. Kadifle'al mü'minul mü'minler felaha erdi. Ama hangi mü'mine? Ellezînü fi salâetim hâşi'ûn. Namazlarında huşu sahibi olan. E şimdi namaz kılmayan zaten çıktı dışarı. E, namaz kılanın da hepsi kurtulamıyor. Neden huşu sahibi? Huşu ne demek? Allah görür gibi. Yani huzur üzere. İşte burada manayı bilmenin çok yardımı oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü manayı bilmeyen adam işte imamın okumasında sesine takılıyor. İşte güzel okudu, yanık okudu, yanlış okudu. Yani yanlışı belki anlamaz hafız diye falansa ama yani işte sesinin bozukluğundan falan bir şeyler bazı da <gülüyor> sesi güzel olup yanlış okuyanı beğenirler. Sesi çirgin olup doğru okuyanı beğenmez. Bizim milletin tartısı bozulmuş. Şirazesi kaymış yani. Adam cahil de Ama şimdi bazısı hem düzgün okur, hem talim tecrübü zor hem de sesi güzeldir. Of, nerede bulutsun öyle hafızda? Var, vardır. Azdır ama vardır. Nurun hala nur olur. Ama sen işte oraya takılıyorsun yani. İşte amma çekti, amma asıldı. ama güzel okudu. Ne makam yaptı ya, ne name falan. Ya bunlar huzuru temin etmez. Namazda aranan huşu Allah'ı görür gibi olma halidir. Mevla'nın huzurunda mahşerde gibi böyle dikilmişsin duruyorsun. Ya Rabbi işte, işte kalbinden geçiriyorsun. Yarabbi, mahşer elli bin sene bu iki rekat kıldığım namaz kadar getir bana dostlarına öyle yapacaksın işte bu namazın kıyamında. E şimdi bunlar Mevla'nın huzurunda düşünülmesi gerekirken manayı bilenlerde kolaylık oluyor. Çünkü adam manayı düşünüyor. Manayı düşünürken şeytan başka şeyler aklına getiremiyor. Getiriyor ara sıra yine onu da götürüyor sağ sola ama... Yine adam geri kendini topluyor çünkü okunan ayetlerden hizaya geliyor. Çok kere imam manasını bilmiyor, imamların çoğu tefsir bilmiyor ki. Ecdi imam manasını bilmiyor ama cemaatten öyle adam var manasını bildiği için imam o huzuru bulamıyor ama o cemaattaki zat huzuru buluyor. Zaten cemaatten namazın eftaliyetinin bir şey de bunu hikmetine. Neden arada bir kişi huzuru temin etse. Hani cemaatin tümü birbirine bağışlanma meselesi. Yani tek kılanda. Bu durum yok. Çünkü zaten gafletle geçti namaz, bitti senin namazın. Tek kişiydin zaten. Kime bağışlanacak da kabul olacak? Zaten tek başına kılıyorsun. Ama cemaatle kılındığında belki biri huzuru temin etti. Belki biri huşur sahibi oldu. Allah onun namazını kabul etti. Bu sefer ne oluyor? Kerem sahibidir. Birini kabul edeyim, öbürlerini reddedeyim. Şanıma yakışmaz Allah buyurun. Ha bir de 40 kişi olsa. Onun için. Yani ben şimdi burası benim evim mescidi burada. 40 kişi alır gerçi ama... <gülüyor> Her dakika 40 kişi nereden bulacağım? Yani ya, canım istiyor 40'tan aşağı düşmesi ama O da olur bakalım Mevlane günler getirir Gönlüm öyle istiyor Mevla istediklerimi veriyor Benim niyetim çünkü cemaat fazla olsun Olur Mevla Hayırlı komşular der Hayırlı insanlar nasıl böyle cemaatla kılalım derler Şimdi oluyoruz 5-10 kişi ama Bazı da oluyoruz 20 kişi 30'da olduğumuz olur Ha 40'ta ne sır var 40 kişiden bir kişi de garanti birisi mutlaka kabul oluyor O kesin Onca kalabalık camilerde kıldıklarınızda çok kazanıyorsunuz yani. Cemaatle cemaata katılırsanız işte kırkı doldurursanız çok iyi bir şey olur. 39'u bile reddolunmaklık kadar bozuk olsa yine Mevla Teala birini kabul edip diğerini reddetmeyecek kadar kerem sahibidir. Bundan dolayı onları da ona başladım buyuruyor. Tabii el sünnete göre itikat şartıyla Cemaatler, camilerde ekseri er sünnet üzeredirler yani. Bizim Müslümanlar ve er sünnet. Hilayet yani, e, hocaları toplansa bir cemaatta orada bilmem kırkta bir kişi çıkar mı kabul olan. İmam Hatip hocaları ilayet hocaları toplansa kırk kişi, seksen kişi. Ooo kırkı da bulduk. Sekseni de bulduk. Yüzü de bulduk. İşte orada itikadı bilmem. Kimisi kader inkar eder. Kimisi onun kibre. Orada belki kırkta bir bile bulamazsın. Ben ona karıştırmam. Ama bu bizim cahil cemaat var ya. Bunlar mübarektir bu cahil cemaat. Bunlara belli el-i sünnet üzere. Kocakar itikadı. Eski hocalardan ne okumuşlar? İlmi halde. Ömer Nasuhi'nin ilmi halinde ne yazarsa o ona bakar. Doğrusu olur. Çünkü doğrusu olur. Bizim ilmi aynı minval üzeredir. Yani biz de ayrı bir şey yapmadık Ömer Nasuhi'nin usulü. Biz de gelişen nedir? Deliller koyduk. Veyahut da daha Türkçe, daha anlaşılır dil, daha izah geçir. Onlar Osmanlı uleması biraz dilleri ağırdır. Fark bu kadar. Onun için yol bellidir. Güzergah bellidir. Bu yoldan gidenler cennete gitmiştir. Onlardan da hayırlı haberler bize gelmiştir. Yeni bir yol icat etmenin manası yoktur. Şimdi cennete gidenlerin, cennet ehlinin vasıfları nelerdir? Bunlar anlatılırken işte on parmaklarında on yüzük olacak ve bu yüzüklerde neler yazdığını kısaca beyan edeyim. Buradan da bir ders çıkaracağız, ibret çıkaracağız. Çünkü o yüzüklerdeki yazılar şu anda dünyadakilere lazım. Cennete girdikten sonra yüzüğünde yazı varsa sana daha lazım değil. Bakarsın Efendim hikmet alırsın, ibret alırsın ama imtihan bitti, zil çaldı Faydası yani oradan sen ne ders çıkaracaksın da? Geri mi döneceksin de bozul, Bozduğun işi yeniden mi düzelteceksin Ama şimdi biz o yüzüklerdeki yazıları Dinlememizin, okumamızın çok faydası var Neden? Mevla onlara Ne işaret veriyorsa Şimdiden bize duyuruyor onu da Bu hadis-i şerifi niye diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti bize CNT gidersek görürüz demedi Niye beyan etti bize Demek ders alacağınız ilim var burada Bırak adam var. Birinci mektubun halelevvel. İlk gücükte yazıyor ki Selamün aleyküm biva sabartın. Bu Kur'an kerimde ayetleri. Rahat suresinin 24. Ayet kelimesinde Şimdi bakıyor yüceye cennetteki adam. Acayip bir şey tabi. Selam olsun size. Zaten bu cennette eline verileceği Kur'an'da bu selamın beyan ediliyor. Yani selam selamet, belasızlık ha, üzüntüsüzlük, kedersizlik, dersizlik. yani bütün sıkıntı veren her şeyden kurtuluş. Dünyada her sıkıntı var. Bir tane kurtulduğumuz yok. Hala da devam ediyor. Önümüzde ne olacak belli değil. Yani. Size selam ve selamet var. Ama neden sebep? Sabrettiğiniz Bunu bir sohbette biraz değiştirelim. Sabrettiniz. İşte oruç sabır, iman. iki parçaları. Yarısı sabır, yarısı şükür. Efendim, ee, sabır da iki parçadır, yarısı oruç. El iman yusufan fena sunumsuz sabır fena sunumsuz şükür. Asla umvun esos sabri. Hadisleri birleştirdiğin zaman oruç imanın dörtte biri ediyor. Zaten dedim ki İslam şartı 5 kelime-i şahadet dille okumadığın dışında fiziki olarak yapılanlar dört zaten. Dörtte biri işte zaten oruçtadır bunlardan biri. Namaz oruç hac ceken. Sabr ettiniz. E, namaza beş vakit devamı sabrettiniz. İçki içmemeye sabretti. Canın çok çekti. Zina canın çok çekti. Fırsatlar eline geçti. Ne büyük sabır ister ya. Sabrettiniz. Yani İslamiyet'in tamamı sabırdır. Hastalığa da katlanacaksın. Allah'tan razı geleceksin. Karşı gelmeyecek Ayrı bir şey. Ama hastalığa sabreden çok bulunur. Çünkü neden? sabretmese de yapacağı bir şey yok. Ama namazı kaytarmasına şeytan çalıştırıyor ve kaytarma payı da buluyor ya. Çünkü kimse zorlamıyor onu kılma. Aksine kılmama zorlayan dolu e, engel var. Onun için namaza devamda büyük bir cihat var. Beş vakit vakti vaktine kazaya bırakmadan. Hele bir de erkekler cemaatle. Baya bir şeydir yani. Çok büyük bir iştir namaz yani. Bir de günlük bu ya. <gülüyor> 11 ayda bir kere değil ya. Her gün bile beş 5 kere. Yani adamı mutlaka kendi huzuruna getirttiriyor yani. Bu adam ne kadar günah işlese bile Artık günahı da baktık. Yani i̇şte bir abdest al. Namaza git. Onu namaz frenler diyor. Fuş'tan, münkerattan, günattan. Yani namaz onu engeller. Şu an için engellemiyor gibi görülse de namaza devam ettiği sürece engeller. Zaten o günahlardan vazgeçmediği takdirde namazı beş vakit kılamaz. Bir de bakacaksın namazı terk etmiş yani. Çünkü namazı terk etmiyorsa mutlaka o günahlardan engelleyecek. De. Ayet bu. Deyse zaten namazın Suratına vurulacak. Faruttet ve salatukale aleyke kelhirket mütevesseka. Kirli bulaşık çaput gibi suratına çarpılır diyor hadis şerif. Namaz seni fuhuştan, içki, kumar, zina, livata, eşcinsellik, lezbiyen bunlara fuhuştur. Bunlardan alıkoymuyorsa namazın suratına vurulacak. Selam olsun size. Sabrettiğiniz için. Sen o zaman nereye gidiyorsun o yüzüye bakınca? Çok gerilere gidiyorsun dünya. Hakikaten diyorsun. İslamiyet sabır istemiş. Neyi yapmışım da namaz oruç zekat vakti vaktine devam haram günahtan sakınmak böyle tetikte durmuşum sabretmişim. Neyi yapmış? Şimdi bak ne cennetler Diz boyu nimetler diyorsun. diyorsun. Düzen oluyor. 60 sene 70 sene bitti. Ne olacak şimdi? Kabir ve ötesi. Hiç daha telafisi yok. Ya bu vakitlerde kazanılıyor diyorum sana, bunun başka çaresi yok diyorum sana. Sen bir dakika sonra ölmeyeceğin nereden biliyorsun? Sen dönsene Allah'ına ben bağıracağım. Kukmatık mı geçen gece ya? Ve ni buyle Rabb'inize yönelin, tam teslim olun. İslam'a eli sünnete girin. Münkabileyi <gülüyor> Ansızın ölüm gelmeden, ansızın azap gelmeden, ansızın ne demek ya? İnsanlar ölümü mü bekliyor? Pat diyor ölüyor herkes ya. Ben hasta değilim. Ne kastatıyım? Kafana taş düşüyor. Her gün trafik kazalarında ölen, kanserden ölenden fazla ya. Mübarek adam. Ve meklubun ikinci parmaktaki yüzükte ne yazılı? Üdhulüha biselamin aminin. Allah. Böyle yüzükler mi yaptırsak? Ne yapsak? Üzerlerine de yazdırsak. On parmakta on yüzük. Bize de deli derler. Tımarhaneye gönderirler. Ondan sonra baksak Sabra teşvik etse, değil mi? Cennetin adleri, şu yüzükler ne güzelmişler, değil mi? Hudhulü ha, cebi cennete girin. Bir selamın, selam ile, yani selam vererek, meleklerse selam vererek, mevlâs ise selam vererek, Selamun kaulemin rahim. Cennet selamet, Allah ve daris selam. Allah selamet yurduna, selam yurduna çağırır. Cennetin adı selam yurdu. Selam, selamet ve kurtuluş diyor. Bütün sıkıntılar Girin cennete selam ile ve selametle. Amin'in bütün korktuklarınızdan emin olarak. Yani bu cennete giriyorsunuz ya, artık sizi üzecek, kızdıracak bir şey duymayacaksınız. Yine de insan geriyi düşünüyor. Çoluk çocuğum cennette mi acaba düşünüyor? Sevdiklerim cehenneme giden var mı düşünürse? Yine bir üzüntü olur. Onun için Mevla bu üzüntüleri de alacak adamda. Artık nasıl alacak? Ben bazı sevdiğinin suretinde bir e, mahluk yaratacak ona, zannedecek ki bu benim sevdiğim insan, cennette görecek onu. Öyle ondan üzülmeyecek. Çünkü bilse ki o cehennemde ondan üzülür. İşte üzüntü yok ya cennette. Her şey sana göre işte. Ama böyle. Şimdi ben, dünyada üzülmemek imkanı yoktu. Onun için cennete girersek nasıl üzülmeyeceğiz? O kadar olay var, o kadar tanıdığımız, bildiğimiz cehenneme girenler olacak yani diye mesela farazak, tabi cennetlik olduğumuzda kesin garantimiz olmamakla birlikte. Ve lakin işte cennete Üzüntü olmamasını bile tasavvur bile edemiyoruz Çünkü neden? Dünyada üzüntüsüz Bir an yok. Onun için üzüntü Nasıl olmaz ya? İşte dünyada yaşlanmak Yaşlılık nasıl olmaz? Ölmek nasıl olmaz? Yersin içerisinde büyük abdest küçük abdest nasıl olmaz? İşte onun için anlayamayabiliriz O selameti O emniyeti şu anda tasavvur edemeyebiliriz İşte öbürlerine edemediğimiz gibi Ama orada olacak bu Kesin güvence var Üçüncü parmakta gözükte o cennet ki siz ona varis kılındınız. Yani işte varisi anlattım geçen sohbet Babadan miras kalmış gibi kondunuz. Ama ne sebeple? Dünyada yapmış olduğunuz ameller sebebi. Gel yatsıyı kılma. Gel teravi kılma. Gel oruç tutma. Gel umreye gitme. Gel haç yapma. Gel cekat verme. Amel yok. Nasıl senete gireceksiniz? Amel, amel, amel. Amel cennete sokmaz adamı dedim geçen derslerde. Hadi şerif okudum. Ancak Allah'ın rahmeti sokar. Ama Allah'ın rahmeti kime tecelli eder? Amel sahiplerine. Bu da böyle bir şey. O zaman amelsiz durulmaz. Nasıl teravih kılmadı sen bu gece ya? Var adam. Mı? Sen ne teravih? Yasiyi bile kılmadım diyor. Bir de utanmadan söylüyorsun ya. Yasiyi kılmadın nasıl yaşıyorsun sen? Birazdan imsak olacak. 80 sene cehennem azabını yükleneceksin. 80 sene yanmayı nasıl göz alıyorsun? Kıl sana şöyle atbes at güzel. Serinle, temizlen. Kıl ya 4 dakika 4 dakika tutar. Sen burada sen cenneti nasıl bekliyorsun ya? Ameli sal yok bir de cennet istiyor Allah'ta. Talebül cenneti bile amel. Zembu mine zunub der Hasan-ı Basra Hazretlerinden rivayet eder. Hasb hoca çok okurdu bunu rahmet. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. <gülüyor> Allah Allah. Ya yani bir amel yap da ya Rabbi benim amellerim sana layık değil. Bu amellerim beni cennete sokamaz ama ne olur rahmet buyur da cennetine sok. Hani demesi ki Ya Rabbi namaz kıldım ha cennete mutlaka gireceğim. Girdirme. Böyle terbiyesiz dua olmaz. Ama Ya Rabbi amellerim noksan kusurları var. Kusuruyla küsuruyla. Kabul eyle, telafi eyle. Sen hatalarımızı, sehvlerimizi setre eyle. Yanlışlarımız olur. Unuturuz, rekatı şaşırız. Üç deriz, iki deriz. Olur böyle şey. Yarabı amelimiz sana layık değil. Sen kabul etmeye layıksın, kurban oldun. İşte onun için amelsiz cennet istemek günahlardan bir günahtır. Nasıl yapacaksın cenneti amelsiz? Dördüncü parmakta ne yazıyor? Bu, bu, buraya kadarkiler, üç parmaktaki ayet idi. Burada rufat ankumul ahzan vel humum. Bir parmakta ne yazıyor? Üzüntüler ve dertler ve gamler ve kederler sizden kaldırıldı. Niye hatırlatıyor? Geriye götürüyor. Siz hep cennette değildiniz. Tabi cennettesin sonun neyse orayı hatırlıyorsun. Şimdi cennettesin keyfin yerinde ama çok dertler kederler gördünüz. Neler çektiniz ya onlar kaldırıldı size. Ne demek? Geçmişteki sıkıntıları bir hatırlarsanız cennetin kıymetini bilirsiniz. Öbür türlü, doğdum büyüdüm ben buradayım zaten. Buranın kıymetini nasıl bileceğim ki? Öyle değil. Siz çok dertli kederli alemden geldiniz. Bak şimdi kaldırıldı sizden. Değmez meyvediği dertsizliğe, kedersizliğe. İki dakika sıkıntı çekelim dünyada. Ne var yani? Allah'ım ya Rabbi. Şu ibadetler çok sabır ve devam sebat istiyor. Allah cümlemize istikamet nasip eder. Amin. Beşinci parmakta ne yazıyor? Elbesnâkumul hüliyye vel hulal. Size takılar ve hulleler giydirdik. Takılar. <gülüyor> Şimdi alıyorlar kad kadınlar diyeyim. Karılar deyince ayıp oluyormuş Hanım kardeşlerimiz yani, böyle beş taş, iki taş, bir taş, ondan sonra şimdi böyle alıyor, on bin dolar, yirmi bin dolar, ha çok pahalıymışlar. Alıyor böyle bir tane, ondan sonra gidiyor yandaki bir karının yüzüne. hemen karılar birbirinin parmağına bakarlar. Cık. Ulan bak önüne işte, gidiyor oradan, bak. ondan sonra geliyor kocasına. Bugün baralım çok basit. Ne oldu? Kadının beş taşı benden iyi. Niyet? Penikinde leke var ya, 20 bin dolara aldık ve biri 50 bin dolara almış hiç lekesiz. Adam ne yapsın bu kadına ya? Ulan adam zaten canı çıkmış, borç harp bir yüzük almış. Kitle öbürünü görünce bunu beğenmiyor adammış. bundan körlük yüzünden değil mi cehenneme girmelerine ekserisi hadis şerifte buyuruluyor. Hem de buhar hadis. Ekfurla aşır ve buralıhcan. körlük ederler kocaya geçim, geçime çok biraz. Ya hiç geçimimiz iyi değil bilmem. Ulan millet açtıktan sen yemekten öleceksin be. Bu kadar bolluk var evinde şöyle. biraz şükret biraz. Yok, hemen kendinden iyisini gör. Milletin neleri var ya? Sonu cehennem olduktan sonra ne yara? Sen sabret otur aşağı geçime kanaat et. Kocana nankörlük etme, iyilik et. Kocan zaten eline geçer, sağır sana ya. Ne artsı adamcağız. Hırsızlık mı yapsın, iş İşte bak ne buyuruyor yüzünde. Takılar, hulleler giydirdik size. Geçen sohbetlerde anlatıldı. 70 hülle her birinin rengi diğerine benzemez. Her dakika renk değişiyor. Ne ifetler, iste bıraklar. Takılar. Aman ya Allah. Ne beş taş ne elli beş taş. Cennetteki pırlanta neymiş ya? Cennetteki bir zümrüdün, bir yakutun, bir e, zebercedin, bir akikin, cennetteki efendim ne diyeyim sana? Bir elmasın, pırlantanın neyse tanesi tanesi kıratı gramı dünyaya getirilse bütün dünya kapalı çarşı, açık çarşı bütün borsalar çöker. Çünkü dünyadaki hepsi yok olacak. Fani, o baki sana sonsuzu kim vermiş? Kaç parayı alabilirsin sonsuz bir şey? Onun için onların bahası biçilmez. Allah cümlemize bu yüzükleri giymeyi nasip eylesin. Efendim aldın altıncı parmakta zevecna akmul hural'in iri gözlü hurilerle evlendirdik sizi o kafiller uzunduklar neler yazıyorlar dün gece o oda tv'den bir haber çıkmıştı benim aklımda bakayım derken altta yorumlar mı benimle alakalı değil başka bir şeylere bak. Hey! Erkeklere uğur var, kadınlara nur var. Mılardan tut. Ne elfazı küfür, ne, ne cavurlar varmış bu Türkiye'de be. Ne cavurlar varmış. Stalin'den beter. Öyle cavur o yorumları görsen bunlar böyle bunlar namaz kılar uğur'dan bahseder. Bunlar gene de bunlar Efendim cennet mi varmış, şu mu varmış, mı? bunlar sunduk ya. Ayet var vezevcenam bi hurun ayi. İri gözlü hurilerle evlendirdik onlar. Ya e kadınlara da vasifeler var, hizmetçiler var. İnci danelere gibi binlerce, on binlerce. Ne yapacak? Zaten kocası var, eşi var. Eşi onu zaten efendim bütün zevklere kalk edecek. Eşi yetiyor ona. E Mevla böyle yarattı. Bu hikmeti sistemi böyle kurdu. Dünyada da bir erkeğe dörde kadar evlenmem müsaade et. Ama adaleti beceremezsen birle dur buyuruyor. Emir değil bu. Zaruret olur şu olur. Zaruret olmadan da evlenecek. Ama adalet evlenebilir. Ama adaleti yene getiremezse ahirete yamuk çıkar. O ayrı dava. Dünyada görülmüş mü bir kadına iki koca caiz? E nereden uyduruyorsun bunu? Kocası neyini etmemiş. Orası cennet. Kocasına öyle güç verilecek, kuvvet verilecek ki. Orada iktidarsızlık diye bir sorun yok. ...orada efendim hap almaya lüzum yok... ...orada ameliyat almaya lüzum yok... ...hep genç... ...eşi, eşi hep genç... Ne, ...ne istiyor da... ...bunlar kafir ya... ...Kur'an adlerini kar ediyor bunlar ya... ...Allah Allah... O sonra yedinci parmakta... ...Zuhru Suresi 71. ad... ...ve fiyâ mâ teştehîlen fuşu ve telezüle aynüven tüm ...cennette canlar ne istiyorsa... ...gözlere ne lezzetli geliyorsa... ...cennette hayvanlar... ...dünya hayvanları yok... ...tavus kuşu var... Göze zevk veriyor diye mesela. Kanatları rengarenken. Canları ne istiyorsa var. Ama ne istiyorsa şimdi aklına bile gelmez. Orada gelecek. Vendun fiyakhalidun. Siz burada ebedisiniz. Esas mesele zevkleriniz sonsuz ve daibidir. Yazıyor. Ne vaz varmış? 10 yüzükte 10 saniyelik vaz çıkar. Sekizinci parmakta râfâk tübün diye usutlîkîn. Siz peygamberlerle sıttıklarla komşu oldunuz. Komşuların güzelliğine bak. Bir de cehenneme gitseydin Yan komşuya Ebu Ceylemi çatarsın? Artta e, Firavun mu var? Üstte Karun mu yanıyor? Bu dünya... Yeni gavurlar da var biliyorsunuz bayağı dünyada. Şu anda da Ebu Cehil'ler... Ölmedi ya. Aynı Ebu Ceyliler yaşıyor. Dinsiz kitapsızlar. Kur'an'la hala edenler. Siz cennette nebilerle sıttıklarla rafik oldunuz. Ve <gülüyor> Kur'an. Ne güzel arkadaşlık, dostluk sahipleri bunlar. Dokuzuncu parmaktaki yüzüklerine yazıyor. Sırtum şubbanen La Tehramun. Genç olduğunuz hiç yaşlanmayacaksınız. Herkes 33 yaşında. Hiç ilerlemiyor yaş. En kamil olgun yaşında. Kemiklerinin en olgun dönemi. Hormonlarının en olgun dönemi. 33 çok muhtedil bir yaş. Yaşlanmak yok. Siz hep genç kalacaksınız. 10. parmakta ne yazıyor? fi fî civârimen lâ yudil cîran. Siz komşularına eziyet vermeyen, ve komşularına eziyet yapılmasına rıza göstermeyen Yüce Allah'ın manevi civarında ve komşuluğunda sakin oldunuz. Mesken. Mesken eve derler. Sakin olacak gel Sakin olduğunuz ne demek? Yerleştiniz. İskan alıyorlar. Apartmanlara dağılıp belediye iskan. İskan yerleşim. Sekene maddesinden geliyor. Sükunetten. Yani yerleşmek. Sakinlik. Öyle bir Allah'ın huzurundasınız. Yani manevi civarındasınız. Mevla mekandan münezzeh. Mevla ne arşın e, üstüne oturur haşa, ne de cennetin içine girer haşa. Nasıl dünyada içinde değil, e, cennetin içinde değil haşa. Siz komşularına eziyet etmeyen ve ettirmeyen zatın manevi civarında sakin oldunuz. Bu ne demek biliyor musun? Dünyada her türlü lezzeti bekle. Komşudan neler çekiyoruz mesela. Uğraşıp duruyoruz. Allah senden muhafaza etsin. Şimdi... Kolay mı bu komşuluk işlere? En güzel yerde ev alıyorsun. Bir komşu senin evin içine diyor. Öyle bir manyak komşuya çatıyorsun. Ulan diyorsun. Evimiz kaç lira olduğu, Değeri sıfıra düştü. Neden? mı aptal salak. Ne yapacağız şimdi? Ondan sonra en iyi yerde oturuyorsun. En pahalı daha diyor, geliyor kapıya. Bir sıkıntı, bir eziyet. Molotov kokteği. Bir şey atıyor. Bilmem. Bütün şeyin gitti. Nereden taşınacağız? Nasıl kaçacağız diye. Çünkü neden? Burası dünya. Dünya. Burada kimse garantide değil. Burada kimse güvencede değil. Burada en iyi kalelerde, kulelerde oturan da, burada saraylarda, köşklerde kalan da, burada en güvenlikli sitelerde oturanlar da güvende değil. Her an, her şey olabilir. Çünkü burası dünya. Ne dedi Selahattin Demirtaş? PKK teröristi. Ne dedi? Antalya, Urfa'ya uzak değil dedi. Ne demek istedi? Bir teröristleri salarsam dedi. Bodrum, Bodrum'u yakarım dedi. Ha, şimdi ne demek Bodrum çok güzel, koylar sahile bilmem ne bilmem ne. ama <gülüyor> Komşu tehlikesi, birden bir tehlike gelse Allah muhafaza. Allah muhafaza ama burada dünya olduğunu anlatıyorum. Hiç kimse garantide ve güvencede değil. Dün padişah ertesi gün yeni yeniçeriler bir kazan kaldırmış. Gel aşağı, padişahı kesiyorlar. Dün kral işte kemerim mi, kamerim mi ne? Ne oldu şimdi? İngiltere başlıyor ama gitti. İstifa. Bu işler böyle. Kimseye daim kalmamış. Sen daimliği boş ver. 3-5 sene içinde başlarına gelecek belli değil. Onun için komşularına eziyet etmeyen ve ettirmeyen Allah'ın manevi civarı olan cennetine yerleşmek üzere hedefimizi, gayemizi yüce tutalım. Ali himmet olalım. Üçe beşe kanaat etmeyelim ahiret hususunda. Bu mübarek sahurlerde, seherlerde. İşte yarınki öbür günkü derslerde anlatacağız. İstiğfar çok yapın. Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığının. Bu Haziran dergisinin 89. sayfasının en başında yazılıyor. Dört hasleti çok yapın. Ben size diye diye ağzımda tüy bitti. Siz Ramazan'ın son 10 gecelerine 10 günlerine giriyoruz. Kazanmaya yer arayalım ya. Niye kaybedelim? Bu saatlerde kazanacağız. Birbirinde de haberdar edelim. Birbirini davet edelim. Sohbet saatlerini kaçırmayalım. Ya. Rabbim tebarek ve teala da mağfiret talep edelim. Allah bu saatlerde hafif affedeceğini vaat ediyor. Ve seherlerde istiğfar eden kullarını met ediyor. Rabbim cümlemizi o dostlarına ilhak eyleye. Amin. Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahibi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.